İnsan neyle yaşar? Tolstoy, Bey ve Uşağı. Çetin geçen kış günlerinden biriydi. Sen Nikolay gününden iki gün sonra kasabaki vakıliyesisinin bayramı vardı. İkinci sınıf alsatçılardan Vasilinin o günki liseden ayrılması mümkün değildi. Vakfın işleriyle o ilgilenirdi. Hem evine de vakit ayırması, yakınlarını kabul etmesi ve onlara ikramda bulunması gerekiyordu. Fakat son misafiri de gidince hiç vakit kaybetmeden yol hazırlıklarına başladı. Evi buralarda bir yerde olan bir arazi sahibiyle görüşüp ne zamandır almak için pazarlık ettiği bir koruluğu alacaktı. Telaşlıydı çünkü diğer altatçıların erken davranıp bu hesaplı yeri alma ihtimalleri vardı. Vasili 7 bin ruble teklif etmesine rağmen mal sahibi 10 bin rubleden aşağı inmiyordu. Aslında 7 bin ruble koruluğun gerçek değerinin sadece üçte birine yakın bir miktardı. Mal sahibinin biçtiği fiyatı biraz kırmak mümkün görünüyordu. Çünkü koruluk, Vasili'nin arazilerinin bulunduğu yere çok yakındı. Kasaba ileri gelenleri arasında, her birinin arazileri çevresine düşen böylesi yerlerin fiyatını kimsenin yükseltmemesi usulden gibi bir şeydi ama Vasili, kentteki odun tacirlerinin araya girip bu işi halletmenin çarelerini aradıklarını haber almıştı. Bundan hareketle bayram kutlamaları biter bitmez kasasından 700 ruble çıkardı. Kilise kasasından aldığı 2300 rubleyi katınca 7000 rubleyi tamamladı. Parayı tekrar tekrar sayıp cebine attı. Hazırlıklara girişti. O günün tek ayık kuşağı Nikita, atları arabaya koşmak için davrandı. O gün ayıktı Nikita. Çünkü kendini bildi bileli hep içerdi. Yeni giysilerini ve ayakkabılarını elden çıkarmış ama artık içmeye tövbe etmişti. Tövbesine de uymuştu. İki aydır elini bile sürmemişti içkiye. Her tarafta şarap içilen bu bayram gününde bile kendine engel olmayı başarmıştı. İşini coşkuyla yapması, işbilirliği, gücü, temiz kalbiyle kendini herkese sevdirmeyi bilmişti. Ancak kimi zaman ortadan kaybolduğu olurdu. Yılda iki kez bazen bundan da fazla içmeye başlar, her şeyini içkiye yatırırdı. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Hayır, geçimsiz, şirretin teki olurdu. Bey'i vasil bile ona kaç kez kapıyı göstermişti. Fakat Dayanami'yi her seferinde geri almıştı. Çünkü Nikita namuslu bir adamdı. Hayvanlara düşkündü. En önemlisi de karın tokluğuna bile çalışırdı. Alması gereken para 80 ruble olmasına karşın beyi ona sadece 40 ruble verirdi. Ama bunu bile bölük pörçü kalırdı Nikita. Hayır, bu kadarla da kalmazdı beyi. Kendi dükkanından kat kat fazla paraya mal satardı onun emeğinin karşılığında. Nikita'nın bir vakitler hayli alımlı, eline çabuk bir karısıyla bir oğlu ve iki kızıyla evinde çalışıp hayatını sürdürüyor, kocasının yanlarında olmasından şikayet etmiyordu. Etmiyordu çünkü Nikita içmediği zamanlar kadının yakınmaları nedeniyle koyun gibi olurdu. Kafayı bulunca da uğursuzun biri olup çıkar, kadını korkudan öldürürdü. Bir seferinde belki de kadının kendisine ayıkken yaptıklarının intikamını almak için karısının sandığını kırmış, kadıncağızın en güzel elbiselerini baltayla doğramıştı. Maaşı doğrudan karısının avucuna verilir, kendisi de sesini çıkarmazdı buna. Bu kez de aynı şey olmuştu. Bayramın iki gün öncesinde kadın, vasilinin dükkanına uğramış, sadece üç ruble un, çay, şeker, kıvas benzeri öteberiler almış, bağışta bulunur gibi davranan B'e de minnet borcu duyarak ayrılmıştı. Aslında adamın ona hiç değilse yirmi ruble ödemesi gerekiyordu. Bey Nikita'ya, ''Bizim için lafım olur.'' demişti. ''Ne istersen gel al dükkandan. Çalışır ödersin.'' ''Hem ben diğerleri gibi senet sepet istemem. Burada her şey konuşarak halledilir. Madem ki benim emrimde çalışıyorsun, ben de seni bırakamam.'' diyordu. Bey bunları söylerken uşağa, onun sahiden veli nimeti olduğunu düşünürdü. Vasily, bu adam gibi emrindeki diğer uşakların da onun kimsecikleri kandırmadığı, kandırmak ne demek, herkesi iyiliklere boğduğunu düşündüklerini sanırdı. Kendisinden başka kimse inanmasa da. Uşak, ''Bey öyle diyor ama ben de çalışıp çabalıyorum. Kendi işim olsa ancak bu kadar yapardım.'' diyordu içinden. Aslında beyin kendisini kandırdığını biliyordu ama onunla tutup hesaplaşmaya kalksa da eline bir şey geçmeyeceğini, daha iyi bir yer buluncaya kadar buralarda çalışmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Atları arabaya koşma emri almış, her zamanki hevesliliği güler yüzüyle arabalığa doğru hamle etmişti. Adımlarını ördek gibi atmasına karşın işe hemen gidişme eğilimindeydi. Bir çiviye taktığı çizmelerini alıp ahıra girdi. Beyin koşulmasını emrettiği atlar buradaydı. Bir başına ayrı bir bölmede duran orta boylu, sağlam, sağrısı hafifçe düşük at, Nikita'yı görünce sevinçle kişnemiş, uşak da ''Hayrola, canım mı sıkılıyor?'' diye ata hal hatır sormuştu. ''Hadi, sakin ol.'' ''Telaşlanma, dur seni suvarayım.'' Atla bir insanla konuşur gibi konuşurdu. Paltosunun eteğiyle hayvanın ortası tüysüz, tozlanmış ince bir kanal gibi görünen yağlı sırtını kuruladı, dizginliği başına takıp sulamaya götürdü. Ahırdan çıkan at sağa sola dönüyor, yanı sıra gelen adamcağızı tekmelemek ister gibi yapıyordu. Bu şakaya bayılan uşak, ''Hadi aslanım, hadi.'' deyip kendisi de dolu dizgin koşuyordu. Doyasıya su içen at, Derin derin düşünür gibi oldu bir ara. Başını yalaktan kaldırıp aksırdı. Uşak alabildiğine ciddi bir sesle ''Artık içmeyeceksin ha?'' ''Peki, sen bilirsin.'' deyip beraberce arabalığa geldiler. Hayvancağız eşinip tepiniyor, her yeri gürültüye boğuyordu. Kimseler yoktu ortalıkta. Avluda sadece aşçı kadının bayrama gelen kocası vardı. Uşak adama ''Ahbap, hangi arabayı hazırlayacağımı sorsana abi. ''Büyük olanımı küçük olanımı. mı?'' Seslenilen adam yüksek temelli, saç çatılı eve girdi. Hemen sonra küçük olan arabanın hazırlanacağı haberiyle geldi. Uşak, o gelene kadar hayvana dizgin takmıştı. Bir eliyle dizgini, diğeriyle de hayvanı çekerek iki kızaklı arabanın durduğu bölüme girdi. ''Pekala, küçük olanı hazırlayayım.'' deyip kendisini ısırmak ister gibi yapan haylaz atı araba okunun arasına soktu. Sıra dizginleri sıkılamaya geldiğinde aynı adamdan bir demet yulaf ve saman getirmesini istedi. Getirilen yulafı arabaya yerleştirirken ''Sakin ol, sakin ol'' deyip ekliyordu. ''Bir de örtü bulduk mu sana tamamdır.'' Atın üstüne bir örtü çekip yulafları yerleştirmeye devam ediyordu. Başçının kocasına ''Yardımların için sağ ol'' dedi. Bir halkaya takılı duran terbiyeleri alıp kızan kenarına ilişti. Tırısak katmaya can atan atı donmuş gübrelerin yığılı olduğu avludan geçirdi. Kürklü, kalpaklı, üstü başı temizce yedisinde bir çocuk gelmişti evden. Çocuk, ''Amca, amca!'' diye sesleniyordu. ''Ne olur ben de geleyim.'' diyordu. Uşak, ''Buyur küçük beyim.'' deyip atı durdurdu. Beyin oğlunu kızağa bindirdi. Çocuğun renksiz yüzü mutlulukla ışıldadı. Saat üçe geliyordu. Hava soğuk, sisli, rüzgarlıydı. Gökyüzünde kapkara bulutlar vardı. Rüzgar sokakta uğulduyor, çatıdaki karları arabalığa yığıyordu. Kızak kapıdan geçmiş, evin taş merdivenleri önünde durmuştu. Bey, ağzında sigarası, üzerinde kürküyle karları gıcırdatarak çıktı. Sigarasından bir nefes alıp yere atarak ezdi. Burun deliklerinden duman çıkartarak göz ucuyla atı inceledi. Kürkünün yakalarını iyice kaldırdı. Oğlunu görüp, o küçük beye bak, nasıl oturmuş?'' Akşam içkiyi fazla kaçırmıştı. Kendine ait şeyleri görmekten, kendinden her zamankinden daha hoşnuttu. Eskiden beri oğlunun her hareketinden hoşlanırdı. Gözlerini kırpıştırması, uzun dişlerini göstermesi bunun belirtisiydi. Başındaki şaldan dolayı sadece yüzü görünen evin sade hanımı da avluya çıkmıştı. Kocasının arkasında duruyordu. Ürke çekine yürüyüp, Nikita'yı yanına alırsan iyi olur dedi. Bey bu sözlerden hoşlanmamış olmalıydı. Yanıt vermeden somurttu, yere tükürdü. Kadın, inlemeye benzeyen bir sesle, ''Yanında çok para var, ayrıca havada bozabilir.'' dedi. Bey, satıcılarla konuşur gibi heceleri vurgulayarak, ''Rehber neyime gerek, yolu bilmiyor muyum ben?'' dedi. Kadın, şalına biraz daha sarındı. ''Hayır, yalvarırım al onu.'' dedi. ''Ne de yapışkansın, nasıl alayım?'' dedi adam. ''Uşak, ben hazırım.'' dedi. Kadına bakıp, ''Ben yokken biri hayvanlara yem vermeyi unutmasın.'' dedi. ''Kadın, bana bırak o işi.'' ''Uşak, B'ye dönüp, ''Evet, ben de geliyor muyum?'' ''Hanımı gücendirmemeli. Ama geleceksen.'' Göz ucuyla gülümseyerek adamın kısa, kirpas içinde etekleri limelenmiş eski paltosuna bakıp, ''Seni daha fazla sıcak tutacak bir şey giy.'' dedi. Uşak, başçının kocasına, ''Gel dostum, şu atı biraz tut.'' dedi. Çocuk ince sesiyle ''Ben tutayım'' dedi ve fırlayıp kalktı. Üşüyen ellerini cebinden çıkarıp dizgini tuttu. Bey eğlenir bir sesle ''Fazla da süslenme olur mu?'' dedi uşağa. ''Hemen gelirim'' diyen uşak hizmetçilere ayrılmış bölüme seyirtti. Orada olan aşçı kadına ''Ne olur hanımım, şu paltomu hazırla. Sobanın yanında kurumaya bırakmıştım. Bey beni bekliyor.'' Konuşurken bir yandan da çivide asılı duran kemerini alıyordu. Yemekten sonra biraz kestirmiş ve şimdi de semaveri hazırlamaya girişmiş kadın uşağı gülümseyerek dinledi. Hemen paltoyu alıp silkelemeye başladı. ''Uşak, birazdan keyfe dalacaksınız ha?'' diyordu. ''Zaten kimin ne olursa olsun herkesi mutlu edecek bir söz bulurdu mutlaka. Artık kemerini sıkılamış, şekle girmeyen karnını iyice bastırmıştı. Ne de yakıştı ama. Artık açılmam bir yana gevşemen bile mümkün değil.'' diyordu kendi kendine. Kollarını rahat bırakmak ister gibi omuzlarını kaldırdı, paltoyu üzerine giydi. Parmaksız eldivenlerini yerden alıp, işte oldu dedi. Aşçı kadın, çizmelerini de değiştir. Bunların giyilecek hali kalmamış dedi. Biraz düşünen adam, iyi olurdu ama ne de olsa yolumuz uzak değil deyip koştu. Arabanın yanına geldiğinde evin kadını sordu. Yavrum, üşürsün bak, dedi. Çocuk, üşümem üşümem dedi. Ve önüne biraz saman çekti. Uslu at için gereksiz bulduğu kamçıyı altta bir yerlere koydu. Bey arabaya kuruldu. Üst üste giydiği iki kürklü sırtı bütün arabayı kaplamış gibiydi. Dizginlere sarıldı. Hayvanı ilerletti. Uşak hareket halindeki kızağı atladı. Bir ayağını dışarı sarkıtıp diğerini altına aldı. Hava daha da soğumuş, yerdeki kar sertleşmişti. Kızak bu yüzden sarsılarak yol alıyordu. Dinlenmiş at karlarla kaplı bir yola girmişti. Oğlunun kızağın ardında asılı olduğunu gören bey, neşeli bir sesle, ''Hey, yaramaz, orada ne yapıyorsun?'' diye seslendi. Uşağı, ''Ver şu kamçıyı bana.'' dedi. Sonra çocuğa dönüp, ''Haydi, dost doğru eve.'' diye seslendi. Çocuk yere indi, hayvan hızlandı. Altı hanelik bir köydü onlarınki. Son evi de geçince rüzgarın iyice sertleştiğini hissettiler. Yol zar zor seçiliyordu. Kızağın ayaklarının açtığı izlere rüzgar hemen kar yığıyordu. Tarlaların üzerinde kar koşturuyor, ufuk çizgisi belirmiyordu. Sürekli açık seçik görünen orman savrulan karlardan seçilemiyordu. Rüzgar atın yelelerini savuruyordu. Atıyla övünen bey, "Kar çok fazla ama at yine de iyi gidiyor. Birinde yarım saat içinde P'ye gitmiştik." Rüzgarın yüzüne yapıştırdığı yakasından dolayı bir şey duyamayan uşak, "P yarım saat içinde gitmiştik." dedi. "Öyledir. Sağlam bir hayvandır." Sustular ama bey konuşmak istiyordu. ''Ee, bahar geldiğinde bir at alacak mısın?'' Uşak yakalarını çekip. ''Buna mecburuz. Oğlan büyüdü, artık çift sürmesi gerek.'' ''İyi, bizim kemikliği al. Fiyatta bir şeyler yaparım.'' Uşağın cevabı, beyin açgözlülüğünü depreştirmişti. Satacağı malı cilalama konusunda becerikliydi. Fakat sözünü ettiği atın sadece 7 rublelik bir emanet olduğunu, beyin kendisine 25 rubleye okutacağını, 6 ay boyunca da zırnık koklatmayacağını bilen uşak, ''Bana 15 ruble verseniz daha iyi. Mal pazarına gidip bir şeyler ararım.'' ''Bey, kemikli deyip geçme. Senin iyiliğini istediğim için söylüyorum. Benim vicdanım rahat. Kimseye kötülüğüm dokunmamıştır.'' ''Hele sana zarar ederek bile mal satıyorum.'' Pazarlık eden sesiyle, ''Namusum hakkı için ben kimselere benzemem. Gerçekten sağlam bir beygirdir.'' dedi. İç geçiren uşak, ''En ufak bir şüphem yok bundan.'' dedi. Beyin susmasını fırsat bilen uşak, yakasını tekrar kaldırdı ve yüzünü iyice kapattı. Bu halde yarım saat daha gittiler. Uşak, elinin üstünde kürkün yırtığından giren rüzgarı hissediyordu. Olduğu yere büzülüyor, ağzını kapatan yakasının içinde soluk alıp veriyordu. Vücudu üşümüyordu. Karamihevo yolu daha elverişliydi. Yolun her iki yakası da kazıklarla işaretlenmişti. Ama uzun bir yoldu. Doğruca giden yol daha kestirmeydi. Ama bu kadar elverişli değildi. Yol kazıkları seyrenmiş, karla kaplanmıştı. Bir süre düşünen uşak, Karamihevo yolu uzundur ama rahattır dedi. Gittikleri yoldan ayrılmak istemeyen bey, Doğruca gidersek dereyi keseriz. ''Hem yolumuzu da kaybetmeyiz, sonrası orman.'' diyerek bu fikri kabul etmedi. Sesini çıkarmayan uşak yakalarını yüzüne çekti yine. Bey yol konusundaki fikrini değiştirmedi. Yarım mil kadar daha ilerleyip sola saptı. Burada kuru yapraklı bir meşe dalı sallanıyordu. Bundan sonra rüzgarla yüz yüzeydiler. Kar atıştırmaya başladı. Bey kızağı kullanıyordu. Avurtlarını şişiriyor, soluğunu bıyıklarına boşaltıyordu. Uşak kalmıştı. ''Bir on dakika daha gittiler.'' Bey konuşmaya başladı. Uşak hemen gözlerini açıp sordu. ''Efendim?'' Bey yanıtlamadı. Sürekli eğilip sağa sola bakıyordu. At ilerliyor, terleyen tüyleri parlıyordu. Uşak, ''Efendim?'' dedi tekrar. Bey öfkeyle ona öykünerek, ''Ne efendimi?'' ''Hiç yol levhası yok. Kaybolduk.'' Uşak, ''Bir de ben bakayım.'' deyip kızaktan indi. Kırbaca alıp atın sonuna alıp atın soluna doğru gitti.'' Fazla kar yağmamıştı o yıl. Rahatça ilerleyebiliyordu. Yine de kimi yerlerde dizginlerine kadar kara gömülüyordu. Çok geçmeden çizmelerinin içi karla dolmuştu. Ayağıyla kırbacın ucuyla zemini yokluyor, yolu bulamıyordu. Geri döndüğünde bey, ne olacak şimdi? diye sordu. Buralarda bir şey yok. Gidip şuralara da bakayım. Şuradaki leke neymiş ona da bak. İşaret edilen yere yaklaştı uşak. Bomboş bir tarlaydı burası. Üstündeki karları silkeleyen uşak dönüp kıza bindi. Emreden bir ses tonuyla, sağa gidelim, rüzgar solumuzdaydı, şimdi ise yüzümüze çarpıyor, sağa döndürün arabayı. Bey uşağı dinledi, biraz sağa doğru gittiler ama yol filan görünmüyordu, rüzgar hızını kesmemişti, kar yağmaya devam ediyordu. Kendinden hoşnut uşak, beyim yolu kaybettik dedi. Bey karın altından seçilen siyahımsı sazları gösterip, şunlar nedir diye sordu, Zaharov'un tarlasındayız. ''Yoldan çıkmışız demek.'' ''Yalan.'' ''Asla yalan söylemem. Zaten kızan sesi bunu doğruluyor. Ünlü patates tarlaları burası. Yapraklara dallara bakın.'' ''Ne bela ama.'' ''Ne yapacağız?'' ''Doğruca gideceğiz. Bir çiftliğe ya da bir ever aslarız herhalde.'' Bey bu öneriyi de kabul etti. Bir süre daha gittiler. Tekerlekler karın dondurduğu yerlerde gıcırtılar çıkarıyordu. Bey bu öneriyi de kabul etti. Bir süre daha gittiler. Tekerlekler karın dondurduğu yerlerde gıcırtılar çıkarıyordu. Tepeden inen kar bazen öbekler halinde havalanıyordu. Anlaşılan at iyice yorulmuştu. Terli tüyleri kıvrımlanıyor, karla kaplanıyordu. Hızı epeyce düşmüştü. Ayağı sürçünce bir yerlere takıldı. Beyda atın dizginini kıstı. ''Uşak, dur, serbest bırak da kurtulsun.'' dedi kızaktan inerek. Sonra ''Hadi güzelim, hadi.'' diyerek atı gayretlendirmeye çalıştı. ''Hemen harekete geçti at. Düştükleri çukurdan silkinip tek hamlede çıktı. ''Bey, neredeyiz biz?'' ''Biraz yürüyelim de öğreniriz nasıl olsa.'' ''Bey, karlar arasında kütle halinde görünen bir yeri işaretle.'' ''Gırışkin ormanı değil mi şurası? Yanına gidersek ne olduğunu anlarız.'' Rüzgarın oradan getirdiği yaprakları gören uşak, oranın orman değil köy olduğu sonucuna varmış ama bunu nedense belirtmek istememişti. Biraz daha ilerlediklerinde kabak ağaçlarını gördüler.'' Uşağın tahmini doğruydu. O kütlü orman değil, kabaklıktı. Kuru yaprakları hışırdayıp duruyordu. Herhalde bir endiğin kıyısına dikilmişlerdi. Bilinmez sesler çıkaran bu ağaca yaklaştıklarında at ön ayaklarını yukarı kaldırdı. Bir yığına atlayıp döndü. Yolu bulmuşlardı. Uşak, ''Neresi olduğunu bilmesek de bir yerlere geldik.'' dedi. At, karla kaplı yolda ilerliyordu. Biraz ötede bir depo duvarı çıktı karşılarına. Oradan döndüklerinde yüzlerine vuran rüzgarla karlara daldılar. Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı rüzgar yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerinden birinin duvarında beyazlı kırmızılı iki gömlek donlar ayak dolakları rüzgarla dans edip duruyordu. Beyaz gömlek yırtılacak kadar sallanıyordu. ''Uşak, uyuşuk kadın şu çamaşırları neden toplamadı ki? Belki de hastalanmıştır.'' dedi. Köye girdiklerinde rüzgar aynı hızla esmeye devam ediyordu. Yolun her tarafı karla kaplıydı. Ama köyde ilerledikçe havanın yumuşadığı, şenlendiği hissediliyordu. Bir evin avlusundaki köpek ürüyor, kürkünü başına çeken bir kadın, bir evin eşiğinde durmuş geçen yabancılara bakıyordu. Köy ortasında bir yerlerden genç kızların söylediği şarkıların sesi geliyordu. Rüzgar burada gücünü yitirmiş gibiydi. Dolayısıyla kar da fazla yığılmamıştı. ''Bey, burası Grishki olabilir?'' dedi. ''Evet, orası.'' Grishkino adlı köye gelmişlerdi. Sola fazla sapıp ters yönde 10 mil ilerledikleri halde varmak istedikleri yerin uzağına düşmemişlerdi. Asıl gidecekleri yer olan Grishkino buradan 10 mil uzaktı. Köyde iri yarı biriyle karşılaştılar. Adam atı durdurup ''Kimsiniz?'' diye sordu. Ve beyi tanıyınca oklardan birine yapıştı. Kıza kadar ilerledi. Bu adam herkesin tanıdığı ünlü bir hırsızdı. B'ye seslenip ''Hayrola?'' Bu havada ne işiniz var burada? Uşak adamın vodka koktuğunu hissetti. Grishkino'ya gitmek istiyoruz. Ne kadar da uzağa düşmüşsünüz. Malakova'dan sapacaktınız. Bey, ne yapalım? Yolumuzu kaybettik. Hırsız hayvanı inceleyerek, Güzel bir at, dedi. Ve atın kuyruğunun gevşeyen düğümünü sıkılaştırdı. Geceyi burada geçirmek ister misiniz? Hayır, biz yolumuza gidelim. Peki, sen de kimsin? O, o Nikita. Benim ya, hiç değilse artık yolumuzu kaybetmesek. Niye kaybedesiniz? Geri dönüp sokak boyunca ilerleyin. Hiç sola bakmadan, ana caddeye gelip sağa dönün. Uşak, nereden sağa sapacağız? Bir çalılıkla karşılaşacaksınız. Onun karşısında bir kazık çakılı. Bol yapraklı bir meşe ağacı göreceksiniz. Oradan sapın. Bey, ata geri manevra yaptırdı. Kızak tarif edilen yola döndü. Peşlerinden... ''Ama kalsaydınız daha iyi olurdu.'' diye bir ses geldi. Bey seslenişe kayıtsız kalıp atı hızlandırdı. Ormandaki düz yoldan on mil gidecek olmasını dert etmiyordu. Karda durmuştu. Geldikleri yolun ters tarafındaydılar şimdi. Kenarda köşede öbeklenmiş gübre yığınları görülüyordu. Çamaşır serili avlunun önünden tekrar geçtiler. Beyaz gömlek sadece bir koluyla seriliydi. Uğultular içindeki ağaçları buldular. Şimdi tarlaların ortasındaydılar. Rüzgar giderek hızını artırıyordu. Yol, yağan karla kaplanmıştı. Yön tayini, sadece çakılı kazıklarla saplanabilirdi. Fakat kuduran rüzgardan onlar bile seçilemiyordu. Bey, sürekli gözlerini kapatıyor, çevresini görebilmek için sağa sola dönüyordu. Ama aslında yaptığı iş, kendini ata teslim etmekti. Bir on dakika daha gittiler. Önlerinde bir karartı gördü. Onlarla aynı yöne gidenler vardı. At, onlara yetişti ve ayağıyla kızağın arkasına vurdu. Kızaktakiler, ''Yana çekip öne geçin'' diye bağırdılar. Bey kızağı öne geçirdi. Diğer kızakta üç erkek, bir de kadın oturuyordu. Köydeki bayram eğlencesinden dönüyorlardı. Bir köylü elindeki sopayla atın sağrısına vuruyor, diğer ikisi kollarını sallayarak bağırışıyordu. Kadın, kürkünün içine büzülmüş, karla kaplı halde kızakta oturuyordu. ''Bey, neredensiniz?'' diye sordu. Bazı sesler, ''Aa, nereden?'' Köylünün biri bütün sesiyle bağırdı. Tek kelimesi dahi anlaşılmadı. Diğer köylü, ''Hadi hızlanalım, onları öne geçirtmeyelim.'' dedi. Atın sırtında bir kırbaç sakladı. ''Bey, zil zurna sarhoş bunlar.'' Kızaklar çarpıştı. Neredeyse birbirlerine geçeceklerdi. Ayrıldılar. Köylülerin kızağı geride kalmıştı. Uzun tüylü, fırlak karınlı, sıskacık hayvan bütün gücünü harcayıp zorlukla ilerleyebiliyordu. Amansızca sırtına inen kamçıdan sakınmak için hızlanıyor, ayakları karlara batıyordu. Zavallı hayvan bir anda yavaşlayıp geride kalmıştı. Uşak, fazla vodka içmenin sonu, zavallı hayvanı öldürecek bu sarhoşlar, dedi. Güçsüz kalmış hayvanın soluğunu, sarhoşların konuşmalarını duya duya biraz daha ilerlediler. Hemen sonra bu sesler de duyulmaz oldu. Rüzgarın uğultusundan başka ses yoktu artık. Bu karşılaşma beyi oyalamış, güvenini arttırmış, kendini tamamen ata bırakmıştı. Uşak, yapacak iş bulamadığı zamanlardaki gibi uyuklamaya, yorgunluğunu gidermeye başladı. At ansızın durdu. Uşak neredeyse yere kapaklanacaktı. Bey, yine başladık, dedi. Neye, dedi uşak. Yol kazıkları yine görünmez oldu. Yolu kaybettik. Uşak, öyleyse bulalım, diyerek kızaktan indi. Epeyce ötelere yürüdü. Dönüp geldiğinde, oralarda yol falan yok, belki önümüzdedir, dedi. Karanlık bastırıyordu. Kızağın kar kürüyen aleti işini yapıyordu. ''Bey, hiç değilse o köylülerin sesleri duyulsaydı. Uşak, gelip bize yetişemediklerine göre yoldan hayli uzakta olmalıyız. Belki de onlar da yollarını şaşırdılar.'' ''Bey, ne tarafa gitmeliyiz sence?'' ''Bence alta bırakalım. Bizi sadece o kurtarabilir. Dizginleri bana verin.'' Eldivenli elleri iyice üşüyen bey dizginleri uzattı. Uşak bu dizginleri sadece elinde tutmakla yetindi. Zeki hayvan kulaklarını dike dike dönmeye koyuldu. Uşak sevgiyle, ''Cin gibidir bu at, cin gibi.'' Yarım saat geçmeden önlerinde bir orman, kaya ya da hayalet belirdi. Sağ yanlarında yolda kızakları seçmeye başlamışlardı. ''Galiba yine giriş günoya geldik.'' dedi. Sol yanda aynı depo duvarını görüyorlardı ve biraz ötede ipe serili çamaşırları. Aynı dar sokak, aynı gübreler, köpek ulumaları, karanlık bastırmış, evlerin ışıkları yakılmıştı. Bey atı tuğla duvarlı büyüyecek bir evin önünde durdurdu. Uşak, masada içki şişeleri gördüğü evin penceresine kırbacının sapıyla vurdu. ''Kim o?'' diye seslenildi içeriden. ''Komşu köydeniz, kapıyı açar mısın?'' Birkaç dakika sonra açıldı evin kapısı. Uzun boylu, ağarmış sakallı, bayramlık beyaz gömlekli, köklü bir ihtiyarla kırmızı gömlekli, deri eldivenli bir genç belirdi kapıda. İhtiyar, ''Ooo, Vasili, sen ha?'' ''Evet, yolumuzu kaybettik, buraya ikinci gelişimiz bu.'' Acayip dedi yanındaki gence. Durma, git kızağın kapısını aç, dedi. Hemen diyen genç koşup gitti. Bey, geceyi burada geçirmeyi düşünmüyoruz, dedi. İhtiyar, karanlık çöktü. Bu havada nereye gideceksiniz? Bey, kalmayı ben de isterdim ama işim acele. Yine de gelin hele, birazcık nefes alırsınız. Peki, havanın daha çok kararacağı yok. Ay da çıkar belki. Uşağına dönüp, ne dersin, biraz oturalım mı, diye sordu. İyi olur beyim. Bey, ihtiyarla birlikte içeri girdi. Genç, kızağın kapısını açtı. Atı içeri aldılar. Kirişlere tünemiş tavuklarla horozlar gıdaklamaya, koyunlar tırnaklarını yere sürtmeye, köpek de bu yeni ziyaretçiye şaşıp havlamaya başladı. Uşak, bütün ahır sakinlerine iltifatlar ediyordu. Tavuklardan özür diledi, koyunları azarladı, köpeğe de dostluk teminatı verdi. Üzerindeki karları temizleyip, ''Artık işimiz yoluna girdi.'' diyordu. Yanındaki delikanlı, ''Bunlar evimizin ermişleri, keramet sahibidirler.'' ''Ne ermişi?'' Öteki sırıtarak, ''Polsen böyle yazar. Hırsız eve sessizce girer, köpek ulumaya başlar. Uyan demektir bu. Horoz sabaha karşı öter. Artık kat demektir bu. Kedi yalandığında, konuğun var, ikramda bulun anlamındadır. Bu delikanlı yazamıyor ama okuyabiliyordu. Polsen'i ezberlemişti. Hem tek kitabı da oydu.'' Biraz kafayı çektiği günlerde uygun bir şeyler bulup anlatmaktan hoşlanıyordu. ''Uşak, öyledir.'' dedi. ''Sen de epeyce üşümüşsündür.'' dedi delikanlı. Evet, avludan geçip eve girdiler. Beyle ile uşağı, kasabanın maddi durumu yerinde olan adamlarının birinin evindeydiler. Adam oldukça büyük beş parça arazinin sahibiydi ve bunlar dışında da işlemek için tarla kiralardı. Ahırlarında altı at, üç inek, iki buzağı, yaklaşık yirmi de koyun vardı.'' Ev sakinlerinin sayısı 23 kişiydi. Kızlarının dördü evliydi ve altı torun, delikanlı da torunlardan biriydi ve evli tek torun oydu, iki torunun torunu, üç yetim, çocuklu dört gelin. Köyde birbirinden kopmadan yaşayan tek aileydi bu. Ama sık sık rastlandığı gibi anlaşmazlık önce kadınlar arasında baş göstermiş, zamanla mirası bölüşmeye kadar varmıştı. İki oğul Moskova'da suculuk yapıyordu, diğeri ise askerdeydi. Şu anda evde ihtiyarla karısı, bayram dolayısıyla kentten köye inmiş olan büyük oğulları, kadınlarla çocukları, bir misafir ve bir de komşuları bulunuyordu. Bey, siyah kürküyle masada, Meryem Eykeli'nin altında oturuyordu. Nemli bıyıklarını yemiyor, keskin gözleriyle çevresini izliyordu. Bey'in haricinde masada ağarmış sakallı, saçsız, beyaz gömlekli bir ihtiyar, kentten gelen büyük oğul, evdeki diğer oğlu, komşu, zayıf yüzlü bir köylü vardı. Yemeklerini yemişler, semaverin kaynamasını bekliyorlardı. Çocuklar yatıyordu. Kadınlardan biri beşiğin yanına uzanmıştı. Yüzünün her yeri buruşuk olan evin hanımı, beyin çevresinde hizmet için dönüp duruyordu. Uşak, odaya girdiğinde kadın, beyin bardağına vodka koyup, buyurun için diyordu. Üşümüş, yorulmuş olduğu böyle bir zamanda içki bardağının ışıltısı, boğaz yakan kokusu uşağı epeyce etkilemişti. Alnı kırıştı, başlığını paltosunu silkip odada kendi başınaymış gibi yüzünü ikonalara çevirip selam vererek masaya dönüp paltosunu çıkarmaya başladı. Büyük kardeş, adamın buz tutmuş bıyıklarına bakıp, ''Kara bulanmışsınız.'' dedi. Uşak, bir daha silktiği paltosunu bir çiviye asıp masaya yaklaştı. Neredeyse bardağı tutup lezzetli içkiyi yudumlayacaktı ki beyine bakıp içmemek için verdiği sözü hatırladı. Çizmelerini bile içki parası için sattığını, çocuğuna baharda bir tay alacağını düşündü ve kendini tutup ''Sağ olun, içmiyorum'' deyip cam kenarına ilişti. ''Büyük kardeş, neden içmiyorsunuz?'' Uşak gözleri yerde ''İçmiyorum, hepsi bu'' dedi ve yüzünün buzlarını temizlemeye başladı. Bey elinde bir parça ekmekle ''Ona iyi gelmez içki'' dedi. Evin kadını ''Çay içersiniz öyleyse, üşümüşsünüzdür'' deyip kadınlara ''Çay için ne bekliyorsunuz?'' diye sordu. Gelinlerden biri fokurduyan semaveri bir bezle kurulayıp masaya kadar zorlanarak kaldırdı. ''Çay hazır.'' dedi. Bey, yollarını nasıl şaşırdıklarını, iki defa aynı köye geldiklerini, sarhoşların oturduğu bir kızakla karşılaştıklarını anlattı. İhtiyar, şaşkın bir halle yolun nerede nasıl şaşırdıklarını, sarhoşların kimler olduğunu ve doğru yolun nasıl bulacaklarını söylüyordu. ''Molçonavko'ya kadar rahattır yol. Bir çocuk bile kaybolmaz orada. Ama tam zamanında dönmek gerek.'' ''Çalılığın hemen önünde.'' Yanındaki köylü, ''Ama kayboldular işte.'' İhtiyar kadın üsteliyordu. ''Gece burada kalırsınız. Kadınlar size şilte sersinler.'' Diyordu. İhtiyar adam, ''Sabah erkenden yola çıkarsınız.'' ''Bey, mümkün değil dostum, acele işlerim var.'' Ağaçlığı ve kendisinden daha fazla acele ederek alıcıyı düşünüp, ''Kimi zaman bir saatte kaybolan bir şeyi bir yılda ele geçiremezsiniz.'' Dedi. Uşağına, ''Gideriz değil mi?'' diye sordu. Uşak yanıt vermekte acele etmedi. Sakalı bıyığıyla ilgilenmeyi sürdürdü. Sonunda renksiz bir sesle, ''Yolu bir daha şaşırmamak koşuluyla'' dedi. Yüzünün kanı çekilmiş gibiydi. Tek düşündüğü şey içkiydi. Çay kesmezdi onu. Hem çay da dağıtılmamıştı. ''Bey, bütün mesele dönülecek yeri bulmakta. Sonra bir daha kaybolmayız'' dedi. Uşak sonunda uzatılan çay bardağını alıp, ''Peki bey, siz bilirsiniz.'' Dedi. Bey, çayı içip yollanalım hemen. Uşak susup başını salladı. Çayı tabağına döküp dumanında ellerini ısıttı. Ağzına küçük bir şeker parçası koyup ihtiyarları bir daha selamladı. Bey: "Biri bize oraya kadar eşlik etseydi." dedi. Büyük oğul: "Olur." deyip delikanlıyı göstererek kıza hemen hazırla dedi. Bey: "Aslan evladım, hadi götür bizi." dedi. Delikanlı bir çiviye astığı şapkasını alıp gülümseyerek fırladı. Bu sırada uşağın gelmesiyle bölünen konuşmaya tekrar geçildi. İhtiyar oğullarının bayram armağanlarından yakınıyor. ''Bana babalarını ne çabuk unutuyor bu gençler'' diyor. Komşu ''Ya öyle azizim, onların hayrı sadece kendilerine'' diye yemkini duydun mu? ''Babasının kolunu kırmış'' diye ekliyordu. Uşak kulak kesilmiş dinliyor, kendisi de bir şeyler söylemek istiyordu ama içtiği çayla ilgileniyor, sadece başını sallıyordu. Arda arda çay içiyor, gevşiyordu. Sohbet kendi yolunda ilerliyor, arazilerden, miraslardan söz ediliyordu. Bu sözler öylesine söylenmiş sözler değil de, evin içinde bulunduğu durumla ilgiliydi. Büyük oğlu malların bölüşülmesini istiyordu. Üzüntü verici bu sözler bütün aileyi etkiliyordu. Ailevi konuları da yabancıların yanında konuşmaktan kaçınmadılar. Evin beyi ömrü oldukça buna izin vermeyeceğini, çünkü şimdi rahat yaşadıklarını, fakat malları paylaşırsalar ailenin yoksul düşeceğini söylüyordu. Komşu da onu destekleyerek, ''Bakın motoyeveflere.'' dedi. ''Durumları iyiydi. Arazilerini bir bölüştüler, duman oldular.'' İhtiyar oğluna, ''Senin de isteğin bu mu?'' dedi. Oğlu yanıt vermedi. Kasvetli bir sessizlik çöktü ortalığa. Arabayı hazırlayan genç, odaya girip son sözleri duymuştu. Polsen'de böyle bir hikaye vardır. Bir baba evlatlarına bir süpürge gösterip bunu koparana aşk olsun der. Çocukları sırayla bunu dener ama başaramazlar. Ancak sapları birbirinden bir ayırdınız mı hemen kopar. Bu iş de böyle dedi. Bey biz gidelim artık. Malları paylaşma işinde dediğini yap dostum. Ailenin büyüğü sensin. Bölge hakimine git. Ne yapman gerektiğini öğren. O da başka bir dert. Konuşur başından savar. Şeytanın tekidir o. ''Kimseye bir faydası olmaz.'' Uşak, beş bardak çay içtiği halde daha da içmek ister gibi görünüyordu. Ama semaverde çay kalmamış, bey paltosunu giymeye başlamıştı. Kendisi de kalkıp çentiklediği şekeri ağzından çıkardı. Terli yüzünü sildi, kürkünü giyip derince bir iç çekti. Ev sahipleriyle vedalaşıp sıcak, aydınlık odadan soğuğa çıktı. Kapı çatlaklarından rüzgâr esiyordu. Avluya çıktı. Kürke sarınmış delikanlı, avluda atın yanında gülümseyerek polsenden bir şeyler okuyordu. Karlar fırtınada uçuşuyor, bazen bir hayvan, bazen bir çocuk gibi inleyerek. Uşak, başını sallayıp onayladı onu. Elleriyle dizginleri ayırdı. İhtiyar, elinde bir fenerle beyi yolcu ediyordu. Ortalığı aydınlatsın diye feneri verandaya koyar koymaz rüzgarla söndü. Avludan bakıldığında bile tipinin çoğaldığı görülüyordu. ''Bey, ne de kötü hava.'' diye söylendi. Kalsa daha iyi ederdi belki. Ama mümkün mü? İşi bekleyemezdi. Zaten hazırlanmıştı. Bu işin de üstesinden gelirdi. Evin beyi, kalsalar daha iyi olacak diye düşünüyordu ama o üzerine düşeni yapmış kalmalarını önermişti. Belki de benim yaşım geçtiği için böyle korkuyorumdur, diyordu. Delikanlı tehlikeden yılmıyordu. Her yeri avucunun içi gibi biliyor, sık sık şiirler okuyordu kendi kendine. Uşak gitmeyi hiç istemiyordu ama uzun zamandır beylerin buyruğuna uyup kendi düşüncelerini hesaba katmadan yaşamaya alışkındı. Gidenleri kimse vazgeçiremedi. Bey adımlarına ve bastığı yere dikkat ederek kızağa yaklaştı. Ortalıkta hiçbir şey net olarak görülemiyordu. Kızağa binen bey dizginleri alıp delikanlıya ''Sen önümüze geç'' dedi. Delikanlı geniş kızağında diz çökmüş halde atını ilerletti. Öndeki hayvanın kokusunu alıp kişneyen atları, Doru da onun ardına takıldı. Her iki kızak da yoldaydı. Deminki yollarına vurmuşlardı. Asılı çamaşırların kar altındaki deponun rüzgarın önünde eğilip savrulan ağaçların önünden geçtiler. Karla kaplı bir denizin içine bir daha daldılar. Rüzgar öyle hızlı esiyordu ki atları önünde baş eğdirmeye zorluyordu. Delikanlı, bakımlı atını coşturuyor, Doru da ona yetişmek için uçarcasına koşuyordu. Bu halde bir süre gittikten sonra delikanlı döndü. Rüzgardan anlaşılmayan bir şeyler söyleyerek kızağına geri manevra yaptırdı. Delikanlı sağa yönelmişti. Bu ana kadar sağlarından esen rüzgar artık yüzlerine çarpıyordu. Karlar arasında lekeler görünüyordu. Çalılıklar. Delikanlı, hoşçakalın, dedi. Teşekkürler. Delikanlı yine Polsen'den dizeler okuyordu. Bu arada tipi her şeyi karartıyordu. Bey, bu genç şair midir nedir, diyordu. Uşak, ''İyi çocuk, gerçek bir Rus.'' dedi. Hızlanmışlardı. Uşak kürküne öyle sarılmıştı ki, boğazına kadar kürke gömülü gibiydi. İçinin sıcaklığını dışarı vermemek için ağzını bile açmıyordu. Önde dorunun sallanan sarıları ve düğümlü kuyruğu rüzgar yönüne vuruyor, kızağın dümdüz uzanan oklarına sürekli kanıyor, bunları yol izleri sanıyordu. Kimi zaman yol kazıklarına da rastlıyorlardı. Doğru yoldaydılar. Bey, dizginleri ata yönünü doğru bulduracak biçimde tutmak istiyordu. Dinlenen hayvan biraz gönülsüzleşmişti. Bey bir iki defa çekti dizginlerini. ''Uşak, işte orada bir kazık. Bir tane daha.'' diye sayıyordu içinden. Gözlerini bir anda önündeki bir karartıya çevirip ''Şurası da orman olmalı.'' dedi. Oysa sadece bir çalılıktı orası. Geçip yarım mil daha ilerlediler. Hemen sonra ne görseler iyi, ne yoldan ne de kazıklardan eser var. Bey, ''Orman şuralarda olmalı.'' dedi içinden. İçtiği vodka ile çay başını döndürüyordu. Atı sürekli dehliyordu. Akıllı ve korkusuz at, kendisine işaret edilen yöne gidiyor, asıl yolun burası olmadığını sezinliyor gibiydi. Bir süre daha gittiler. Ama ne orman, ne yol. Bey, atı durdurup, ''Yine kaybolduk.'' dedi. Uşak sesini çıkarmadan indi kızaktan. Sıkıca kürküne sarınıp, doğruca ormana girip gözden kayboldu. Sonunda dönüp geldiğinde, beyin elinden dizginleri kapıp, ''Sağa yönelelim.'' dedi. Bey, itirazsız bir tavırla onayladı bunu. Uşak, ''Hadi güzelim, biraz daha dayan.'' dedi. Ama hayvancağız kayıtsız kalıyor, gitmiyordu. Uşak, kızan önüne astığı kamçıyı alıp ata indirdi. Kötü davranışlara alışkın olmayan hayvan, epiyi güç harcayıp tırısa geçti ama bir süre sonra tekrar yavaşladı. Karanlık öyle çökmüştü ki, atın başı bile zor seçiliyordu. Kızak kimi zaman duruyor, geriye doğru kayıyordu. Uşak, dizginleri bırakıp tekrar yere indi ve atın neden durduğunu anlamak için öne yürüdü. Birden ayağa kaydı ve aşağı yuvarlandı. Sakin olmaya çalışıyor, dur diye bağırıyordu. Ama rüzgarın kar yığdığı çukurun dibine düşünceye dek tutunacak dal bulamadı. Çukurun ağzına biriken karlar da bu düşüşün etkisiyle üstüne boşaldı. Her yerini örtmüştü kar. Kara ve çukura lanetler savurarak, bana bunu da yaptınız ha, diyerek çırpınıyordu. Bey, neredesin diye sesleniyordu. Uşağın ona yanıt yetiştirmekten daha önemli işleri vardı. Üstündeki karları temizliyor, kamçısını aranıyordu. Nice zahmetlerden sonra bulunduğu yerden tırmanarak kurtuldu. Ancak ne at vardı ortalarda ne de bey. Bayırdan rüzgar yönünde ilerledi. Yüzlerini görmediği halde atın kişnediğini, beyin bağırışlarını duydu. ''Geliyorum, geliyorum'' diye seslendi ata. Kızağın yanına varamadan ne atı ne de adamı seçebildi. ''Bey, nerelere gittin aptal adam? kızağa çevir de oya dönelim.'' Uşak... ''Grişkino'ya gitmeyi ben de isterim. Fakat nasıl gideceğiz? Önümüzde öyle bir çukur var ki bir düşen kurtulamaz.'' ''Bey, burada kalacak değiliz ya.'' dedi. Uşak sessizce yaklaştı kıza. Arkasını rüzgara verip çizmelerini çıkardı. İçindeki karları temizledi. Biraz saman alıp sol ayak tekinin deliğini tıkadı. Bey susmuş, kendini uşağına bırakmıştı. Birlikte kıza bindiler. Atın dizginlerini çevirip çukur yönünde gitmeye başladılar. Yüz metre kadar ilerlemişlerdi ki at zınk diye durdu. Başka bir çukurun önündeydiler. Uşak tekrar indi, bir geçit aradı. Uzunca sayılacak bir zaman geçtikten sonra tekrar dönüp geldi. Beyim, nasılsın? diye sordu. Şimdilik iyiyim, bir geçit bulabildim mi? Ne bende, ne de hayvanda derman var. Bey, biraz daha bekleyin, deyip tekrar gitti ama hemen döndü. Atın önüne geçip, ardımdan gel güzelim, diyerek sağa yöneldi. Atın dizginlerini çekip karlar arasındaki çukura sürdü. Önce itiraz eder gibi oldu hayvan ama bunca karı geçebileceğini düşünüp öne fırladı. Başaramayıp boynuna kadar karlara battı. Uşak, kızakta oturan beye ''Kızakta ne efendim?'' dedi. Ve oklardan birini tutup kıza itmeye başladı. Kızak, atın böğürlerine kadar çıktı. Ata seslenip ''Zor olduğunu biliyorum güzelim, amana gelir elden, ha gayret.'' Hayvancağız tekrar gayret etti. ''Yararsız.'' ''Uşak, burada da duramayız ki azizim.'' dedi ata. At başıyla onayladı bu sözleri. Gayrete gelip sıçradı. At, nice uğraştan sonra kar geçidini aşabilmişti. Zor bela nefes alıyor, aksırıp tıksırıyordu. Beyin adım atmaya hali kalmamıştı. Güçlükle gelip kızağa yığıldı. Bey kızağa yerleşirken uşak dizginleri tutup biraz aşağı çekti. Karla kaplı çukurdan kurtulmuşlardı. Rüzgar hızını kesmemişti. Bey biraz soluklandıktan sonra kızaktan inip ne yapacaklarını sormak için uşağın yanına gittiğinde tipinin ortasındaydılar. Zorunlu kalıp yere çömeldiler ve rüzgarın kesilmesini beklediler. Doru da kulaklarını düşürüyor, başını sallıyordu. Rüzgar biraz yavaşlayınca uşak eldivenlerini çıkarıp ellerini hohlayarak atı rahatlatmak için gemlerini çıkarmaya, kemerlerini toparlamaya başladı. ''Bey, ne yapıyorsun?'' diye seslendi. ''Uşak, atı çözüyorum, başka ne yapayım ki?'' ''Hiç dermanım kalmadı. Yola devam etmeyecek miyiz?'' ''Nereye? Hangi yolla? Bakın, hayvancağız da neredeyse çatlayacak.'' ''Geceyi burada geçireceğiz, başka çare yok.'' ''Bey, soğuktan donarız burada.'' ''Olabilir ama ne gelir elden?'' Bey karlarla uğraşırken oldukça ısınmıştı. Fakat burada geceleyeceklerini öğrendiğinde tüm bedenini bir ürperti sardı. ''Rahat mıdır?'' diye düşünüp kızağa geçti. Sigara ve kibrit çıkardı. Uşak atla ilgileniyor, koşumları çıkarıyor, onu gayrete getirecek sözler söylüyordu. ''Davran benim güçlü yiğidim, yemini de veriyorum şimdi.'' Ancak bu sözlerinin atın endişelerini dağıtmaya yetmediğini gördü. Sadece biraz yulaf yedi ama şimdi yemek yiyecek zaman olmadığını göstermek ister gibi geri bıraktı. Şuraya bir işaret koyalım dedi uşak. Kızağın yönünü rüzgara çevirdi. Okların uçlarını birbirine bağladı. Tamam dedi. Karabatar da ölürsek biri şu okları görüp gelip bizi kurtarır. Atalarımız da böyle yaparlarmış. Bey ne kadar uğraşsa da sigarasını yakamıyordu. Nihayet bir kibriti tutuşturmayı başarıp birini yaktı. Dumanını istekle ciğerlerine çekti ama rüzgar elinden sigarasını alıp götürdü. Bir iki yudum tütünden öyle keyif almıştı ki kararlı bir sesle ''Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Sana da bir bayrak yapayım'' dedi uşağı. Demin kızağın içine attığı mendili aldı. Okların bağlandığı kemellere yetişebilme amacıyla kızağın ön kısmına geçti ve mendili oraya bağladı. Okların bağlandığı kemerlere yetişebilme amacıyla kızağın ön kısmına geçti ve mendili oraya bağladı. Rüzgar şiddetle bayrağı sallamaya başladı. Tekrar kızağa binen bey, ''Bu da tamam.'' dedi. ''Keşke buraya ikimiz zabilseydik.'' ''Beni merak etmeyin ama atı örtmek gerek.'' ''Tere batmış.'' deyip beyin atından bir örtü aldı. ''Böylece sen de korunmuş olursun.'' dedi ata sevgiyle. ''Kızağın yanına gelip beye, ''Şu örtüye ihtiyacınız yok.'' dedi. Örtü ve biraz saman alıp kızağın arkasına geçti. Karda bir çukur kazdı. Samanları yere serdi. Başlığını iyice çekip kürküne sarınarak samanların üstüne oturdu. Bey göz ucuyla uşağını izliyor, yaptıklarına dudak büküyordu. Köylülerin bir cahil sürüsü olduğunu düşünürdü hep. Kızağın içine saman serdi, yan tarafına uzandı. Uykusu yoktu. Sürekli aynı şeyi düşünüyordu. Kazandığı veya kazanacağı parayı. Tanıdığı zenginleri, zenginliğin yollarını. Almaya niyetlendiği koruluğu ne kadar önemliydi. Bundan bir servet yapabilirdi. Meşe ağacından iyi kızaklar yapılır. Tabii keresteden de, odundan da. Yaptığı hesabın sonunda yıllık gelirinin 12 bin ruble olduğunu görüyordu. Ama ben yine de orayı almak için 10 bin ruble vermem. 8 bini anlaşırım. 3 bin'i peşin. Hele paranın ucunu görsün bir. Elini paranın bulunduğu ceba attı. Para yerindeydi. Yolu nasıl kaybettik? Orman buralarda. Bir baraka falan olmalı. Nedense hiç köpek sesi de gelmiyor. ''Dışarının sesine kulak kabarttı. Rüzgarın sesinden başka ses yoktu. Böyle olacağını bilseydim köyde kalırdım ama önemli değil. Sadece bir gün kaybetmiş oluruz. Bu kadar kötü bir havada kimse bu yola girmeye cesaret edemez.'' Ayın dokuzunda kasaptan para alacağını düşündü. Buraya gelmek istiyordu. ''Beni bulamayacak. Evdeki kadın ayağımıza kadar getirilen parayı bile almayı beceremez. Cahil bir kadın. Ne yapması gerektiğini bilemez.'' Önceki gün ziyaretlerine gelen kaymakama da karısının gereken misafirperverliği göstermediği geldi aklına. Kadın işte. Zaten görüp bildiğine ki hem anamın babamın zamanında evimiz neydi ki? Bir samanlık, bir daha evi. Ama ben bu 15 yılda neler neler kazandın. Bir dükkan, iki meyhane, değirmen, buğday ambarı, tarlalar, saç damlı arabalıklı kocaman bir ev. Bugünlerde herkes kimden söz ediyor? Benden. Niye? ''Sürekli çalışıyorum da ondan. Kimselere benzemem ben. Yağmur demem, çamur demem çalışırım. Para havadan kazanılabilir mi?'' Yo, ter dökeceksin. Böyle yollarda geceleyeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın.'' Giderek kurumlanıyordu. ''Sanırlar ki insan asil olursa bir şey olur. Ahmaklar, Mironovlar servet yaptı. Niye?'' ''Çalıştılar. Yeter ki sağlığım yerinde olsun.'' Mironovların zenginliği hakkında birileriyle konuşmayı öyle istiyordu ki. Ama kimi bulacaktı? Ne diye köyde kalmamıştı sanki? Zekasını gösterip övünürdü. Rüzgara kulak kesildi. Kalkıp çevresine bakındı. Beyaz bir karanlığın içinde atın sadece başını kuyruğunu görebiliyordu. Gerisi yalnızca kar. Ne ettim de dinledim şu uşağı. Yola devam etmeliydim. Ne de olsa bir yerlere varırdık. En azından griç döner ihtiyarın evinde uyurdum. Oysa şimdi bütün gece burada perişan olacağım. Ama hayatta zevk var mı ki? En iyisi çalışmak. Bir sigara daha yaksam. Cebinden sigara çıkardı. Fazla kibrit harcamamak için iyice sindi. Birkaç denemeden sonra yaktı. İçini bir sevinç sardı. Sigarayı kendisi değil, rüzgar içtiği halde, üç beş nefes çekince rahatladı. Yeniden uzandı ve iyice örtündü. Geçmişi düşündü ve kazanacağı paraların hayalini kurmaya başladı yine. Birden aklı bulandı. Bedeni uyuştu. Bir sallantıyla silkindi. At altından saman mı çekmek istemişti acaba? Ya da içinden gelen bir sallantı mıydı? Kalbi öyle şiddetle atıyordu ki kıza titretiyor gibiydi. Gözlerini araladı. Çevresinde değişen bir şey yoktu. Ortalık biraz aydınlanmış görünüyordu. Ortalık ışıyor. Sabah olacak dedi. Ama ay ışığını anımsadı. Kalkıp önce ata baktı. Arkasını rüzgara vermişti hayvan. Ayakta titriyordu. Üstündeki örtü karla kaplanmış, yemliği kenara kaymıştı. Yelesi karlarla sertleşmiş gibiydi. Başını uzatıp uşağın ne halde olduğunu merak etti. Sürekli aynı durumdaydı. Üstüne çektiği örtü, kar içindeki ayakları. Soğuktan kuyruğu titremese hiç değilse. Ne üstünde var ne başında. Ölür mü ölürse herkes ayıplar beni. Ahmaklar, ahmaklar diye düşündü. Atın üstündeki örtüyü alıp uşağı örtmeyi geçirdi aklından. Ama kalkarsa geri soğuyacaktı. Hem at da üşüyordu. Onu yanıma niye aldın ki? Hepsi karımın yüzünden. Karısından hiç hoşlanmıyordu. Kıza tekrar uzandı. Amcam da böyle bir gece geçirmişti ama ona bir şeycikler olmamıştı. Sonra başka bir şey anımsayarak, Sebastian'ın cesedini karın içinden çıkarmışlardı. Köydeki ihtiyarın evinde geceleseydim, bunlar gelmeyecekti başıma. Kürkünün sıcaklığı uçmasın diye iyice sarındı paltosuna. Gözlerini kapatıp tekrar uyumaya çalıştı ama ne yaptıysa uyuyamadı. Tersine canlanmış gibiydi. Tekrar para hesapları yapmaya başladı. Konumuyla gurur duyuyordu. Bir yandan da köyde kalmadığına hayıflanıp ''Orada böyle olur muydu? Şimdi rahatça uzanmış olacaktım.'' Bir ara horoz sesi duyduğunu sandı. Umutlandı. Yakalarını çekip kulak kesildi ama bu çabaları boşuna gitti. Rüzgar. Sadece rüzgar. Uşak... Öylece büzüldüğü kızağın arkasından hiç kımıldamamış, kendisine birkaç kez seslenen beyi yanıtlamamıştı. Kızağın arkasından başını çıkarıp karla kaplı kütleyi süzerek, ''Oralı bile değil, herhalde uyuyor.'' dedi. Yeniden yatmayı denedi. Hiç sabah olmayacak gibiydi. Tekrar kalkıp çevresine baktığında, ''Şurası kesin ki tan ağrıyor.'' dedi. Saatin kaç olduğunu anlayabilsem bir, ''Ama kürkümü açarsam üşütürüm. sabah olduğunda hemen kızağı hazırlarız.'' İçinden bir ses sabaha hayli zaman olduğunu söylüyordu. Ama giderek korkmaya başlıyor hem duygularını yoklamak hem de vakit geçirmek istiyordu. Kürkünün iplerini dikkatle açtı. Yelek cebine ulaşıp saatini aralandı. Öyle karanlıktı ki kibrit yakmadan olmayacaktı. Diz çöküp dikkatle ilk kibriti yakmayı başardı. Saate bakıyor ama gördüğüne inanamıyordu. Gecenin 12'sini 12 dakika geçiyordu. ''Ne bitmez gece'' dedi. Üşüdü ve hemen önünü ilikledi. Birden rüzgarın monoton uğultuları arasında canlı, belirgin başka bir ses duydu. ''Kurt.'' Kurt öyle yakınındaydı ki çenesinden gelen sesleri duyabiliyordu. Yakasını bir daha indirip iyice kulak kesildi. At da titrediği kulaklarıyla bu sesi dinliyordu. Kurt sustuğunda at da işaret verircesine soludu. Bey uyumayı falan aklından çıkarmış, kaygılanmıştı. Tekrar işlerini parasını düşünmeye çalıştı ama başaramadı. Köyde gecelemediği için öyle üzülüyordu ki. Nereden koydum aklıma şu koruluğu, para mı kazanamıyordum sanki? Hele de sarhoşken insanın hemencecik donduğu düşünülürse bu düşünceyle ürpenmişti. Tekrar uzanmak istedi. Korkusunu uzaklaştıracak bir şeyler yapmak niyetindeydi. Sigarasını, kibritini çıkardı. Sadece üç kibriti kalmıştı. Hiçbirini yakamadı. Tanrı kahretsin diye sövdü kime olduğunu bilmeden. Yakamadığı sigarayı elinden attı. Boşalan kibrit kutusunu cebine attı. Kaygıdan ne yapacağını bilemiyordu. Kızaktan çıktı. Arkasını rüzgara verip belindeki kemeri sıkıladı. ''Neden burada ölümü bekleyeyim?'' ''Ata biner giderim. Üstünde binicisi olursa at hiç nazlanmaz. Şu adama gelince onun için ölmekle yaşamak arasında fark yok. Yaşayıp da ne edecek? Hayattan bir zevki mi var?'' ''Ama benim öyle mi?'' Atı çözdü. Dizginleri geçirip binmek istedi ama kürkü ve çizmeleri o kadar ağırdı ki başaramadı. Kızağa tırmanıp oradan binmeyi düşündü. Kızak sallandı ve kendisi yere düştü. Son olarak hayvanı kızağın yanına çekti. Dikkatle kızağa basıp karnını atın sırtına dayadı. Bu halde biraz kalıp zor bela binebildi. Kızağın sallantısına uyanan uşağın kendisine bir şeyler söylediğini sandı. ''Ahmaklar! Sizin aklınıza uymam sadece hayvanlık. Burada durup kendimi mi harcayayım?'' Rüzgarla açılan kürkünü bacaklarına çekti. Atı, ormanın ya da bir barakanın bulunduğunu düşündüğü yola doğrulttu. Uşak, kızağın arkasındaki örtüye güzelce sarılmıştı ve hiç kımıldamıyordu. Sürekli olarak doğanın içinde bulunan, yoksulluğun ne olduğunu bilen benzerleri gibi o da sabırlı ve dirençliydi. Hiç kaygılanmadan saatlerce bekleyebilirdi. Beyin seslenişini duymuş fakat hiç cevap vermemişti. Çünkü ne konuşmak ne de konumunu bozmak istiyordu. İçtiği çayların ve karda koşturmasının bedenine verdiği ısıyı koruyordu ama bunun uzun sürmeyeceğinin de farkındaydı. Yediği kamçılara rağmen üsteleyen ama ayağa kalkamayan bir beygir gibiydi. Delik olan çizmesindeki ayağa üşümeye başlamıştı. Baş parmağını kımıldatamıyordu. Bütün bedenini saran bir soğuğa yakalanmıştı. Bu gece ölebileceğini, bunun gerektiğini düşündü ama ölüm düşüncesini hiç de korkunç bulmadı. Çünkü hayattan bir zevk almamış, yaşamı bitmek bilmez bir esaret olmuş, o da bundan bıkmıştı. Korkunç da değildi ölüm. Çünkü bu dünyada işlerine koşarak ömrünü çürüttüğü beylerin dışında kendisini dünyaya yollayan rahmeti bol bir tanrı olduğuna, sadece ona bağlı olduğuna ve ondan fenalık gelmesinin düşünülemeyeceğine emindi. Buradaki hayatı bırakıp gitmek çok üzücü ama ne gelir elden? Gittiğim dünyaya da alışırım ne de olsa. Ama işlediğim günahlar... Onlar ne olacak? Ay yaşlığını, içkiye harcadığı parayı, karısına kötü davranışlarını, sövmelerini, kiliseye nadiren gidişini anımsadı. Günahkarım biriyim ben ama kabahati bende mi? Beni Tanrı böyle yaratmadı mı? Eğer günahkarsam suç benim mi? Bu geceye dair böylesi düşünceleri vardı ama hemen sonra karışık başka hayallere daldı. Kimi zaman karısının gelişini, içkili eğlenceleri, zaaflarını, kimi zaman yolculuklarını, köydeki ihtiyarın evini... ''Miras hakkındaki tartışmaları, çocuğunu, atı, beyi düşünüyor, adamcağız köyde gecelemediği için ne çok pişmandır, bunca zenginliğini bırakıp mezara girmeyi istemez, o ayrı, biz ayrı'' düşünceleri karıştı ve uykuya daldı. Bey, ata binmek için uğraşırken, kızak sarsılınca uşağın sırtını verdiği arkalık kırılmış, kızağın tekeri arkasına vurmuştu, uyanıp konumunu değiştirmişti. Bacaklarını kaplayan karısı silkip kalktı, soğuk ciğerlerine işliyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamış, beyine seslenerek artık atın ihtiyacı kalmayan ama kendisinin ihtiyaç duyduğu örtüyü bırakmasını istemişti. Bey bunu duymamış ya da anlamamış atı sürüp gitmişti. Uşak bir başına kalınca ne yapacağını düşündü. Bir barınak aramaya gücü olmadığını hissediyordu. Az önceki yerine de yatamazdı. Çünkü hemen karla kaplanmıştı. Kızakta da kalamazdı. Örtünecek bir şeyi yoktu. Yırtık kürküne güvenmiyordu. Üzerinde sadece gömlek varmış gibi üşüyordu. Tanrım dedi korkuyla. Yalnız olmadığını, ona esirgeyen biri olduğunu düşünüp ferahladı. İç çekip üstündeki örtüyle kızağa girdi. Beyin yerine yattı. Ne yapsa ısınamadı. Zamanla kendinden geçti. Acaba eceli gelmiş miydi? Bilmiyordu ama hazırdı her ne olursa. Bey atı bir baraka olduğunu sandığı bir yöne sürüyordu. Kar yağışı hızlanmıştı. Bu nedenle gözlerini açamıyordu. İleri eğilmiş, kürkünü atın beliyle bacaklarına sıkıştırmaya çalışıyor, güç bela ilerleyebiliyordu. Bu şekilde biraz ilerlediler. Bey sürekli dost doğru gittiğini sanıyordu. Sadece kar vardı önlerinde. Önünde ansızın bir gölge gören bey sevinip atını oraya yönetti. Köy evlerinden birinin duvarı gibi görünmüştü burası gözlerine ama gölge sürekli yer değiştiriyordu. Bu bir ev olamazdı. Belki bir hendekte biten uzun otlardı. Rüzgarın önünde sallanıp duruyorlardı. Göz açtırmayan tipide azap çeker gibi görünen bu otları gören beyi bir korkudur aldı. Atını dehledi. Gölgeye doğru giderken doğrultu değiştirdiğinin farkına varamadı. Artık başka bir yerlere doğru gidiyordu ama sürekli ormana, barakaya gittiğini sanıyordu. At sağa gitmek istediği halde o sürekli atın başını sola çeviriyordu. Tekrar gölgeler gördü önünde. Heyecanlandı. Bu kesinlikle bir köy olmalıydı. Oysa bunlar demince geçtiği, rüzgarın salladığı otlardı. Burada niyedir bilinmez tekrar korktu. Otların çevresinde yeni nal izleri vardı. Eğilip bakınca bunun kendi izleri olduğunu gördü. Bir daire çizip etrafında dolanmış olmalıydı. ''Artık bittim.'' diye inledi. Korkusunu atmak için aydınlık görünen beyaz bir ses belası da vardı. Burayı aşmak için atı topukladı. Şimdi de kulağına köpek uluması, kurtuluması gibi sesler geliyordu. Ama o kadar belirsiz seslerdi ki bunlar hayal mi gerçek mi ayırt edemiyordu. En zayıf sesleri bile duymak için kulak kesildi. Ansızın sağırlaştırıcı bir sesle bütün gövdesi sarsılmıştı. Atın boynuna yapıştı. Hayvancağız da titriyordu. Ve sesi korkunçtu. Bir an neler olduğunu anlayamadı. Belki atı artık dayanamadığını göstermek için kişnemişti. ''Lanet olası hayvan!'' diye bağırdı. Korkusunun boşuna olduğunu anladı ama asıl korkusu geçmemişti. ''Sakin olmalıyım'' diyordu. Ama ne yapsa sakinleşemiyor... Hayvanı koşturmaya çalışmakta üsteliyordu. Donuyordu. Semer kısmına gelen yerleri sızım sızımdı. Kar denizinde boğulacağını anlamıştı. Atın ayağı sürçtü birden. Kar kütlelerinden birinin içine daldı. Uğraşıp dururken yana düştü. Bey kendini attan attı ve küçük eğeri yerinden oynattı. Bağsız kalan hayvan hemen sıçrayarak doğruldu. Kişnedi ve bir anda gözden kayboldu. Bey karlara yarı gömülü halde kala kalmıştı. Atın ardı sıra gitmeyi düşündü ama kar öyle derin, kürkü o kadar ağırdı ki 20 adımdan sonra ilerleyemedi. Soluk soluğa durdu. ''Ağaçlık, meyhaneler, çiftlik, dükkan, evim, depolarım, neredesiniz? Bu da ne demek oluyor?'' O kadar korkmuştu ki başına gelenlere inanamıyordu. ''Bu bir rüya mı?'' diye sordu kendi kendine. Uyanmak istiyordu ama her yerine dolan şu karlar rüya olabilir miydi?'' Artık korunulması mümkün olmayan, hızlı bir ölüm sunan şu kar denizi rüya mıydı? ''Tanrım'' diye inledi. Bir gün önceki lisedeki törende yaldızlı bir çerçeve içinde eskimiş kutsal heykeli, inananların sattığı mumları heykelin önünde yakışını, hemen söndürüp sandığında saklamak için kendisine getirişlerini anımsadı. Aynı heykele şimdi kendisi de dualar ediyordu. Yine de bu sonsuzluğun ortasında bunların hiç önemli olmadığını, onlarla kendisinin acıklı durumunun biri olmadığını hissediyordu. ''Atı gözden kaybetmemem gerek. İzlere bakıp onu yakalamalıyım, sakin olmalıyım.'' diye düşündü. Ağırdan yol almaya karar vermiş olduğu halde ileri doğru hızlandı. Bat koşuyordu. İzler, karın derin olmadığı yerlerdekiler zorlukla seçiliyordu. ''Bittiğimin resmi bu. İzleri kaybedecek, atı bulamayacağım.'' Birden siyah bir leke gördü. At, kızak, bayrak, oklar hepsi orada duruyordu. Daha önce uşakla birlikte düştükleri karların önündeydi. At, onu kızağın yanı başına getirmiş, kızağa elli adım kala silkinip koşmuştu. At eskiden bulunduğu yerde değil, okların yakınındaydı. Bey, elini kızağa koyarak dinlenmeye ve toparlanmaya çalıştı. Uşak yerinden kalkmıştı. Kızağın içinde karla kaplı bir kütle vardı. Bunun uşağı olduğunu hemen anladı. Bütün korkularından kurtulmuştu. Şimdi bir tek şu kaygısı vardı. At üzerinde giderken korkup korkmayacağı. Bu korkudan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Arkasını rüzgara çevirip, kürkünü, çizmelerini, kar dolmuş eldivenini, birini yitirmişti, çıkardı. Kemerini açıp tekrar sıkıladı. Köylülerin satmak için getirdiği buğdaylara bakmaya gittiğinde de hep bunu yapardı. Atın ayağını kurtarmak geldi aklına. Yaptı. Atı getirip eski yerine bağladı. Onu örtmek de istiyordu. O anda uşağın kımıldadığını gördü. Yarı yarıya donmuş adam çabalayarak kalktı. Oturdu. Elini bir şeyi kovmak ister gibi salladı. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Bey, uşağın seslendiğini anladı. Elindeki örtüyü bırakıp kıza yaklaşarak, ''Ne diyorsun? Benim ecelim geldi. Bana olan borcumu oğluma ya da karımı öde.'' ''Hayrola, dondun mu?'' Ağlamaklı ses, deminki işareti yineleyerek, ''Öyle hissediyorum. Ecelim geldi.'' İnşallah günahlarım affedilir. Bey hareketsiz sessiz durdu sonra kazançlı bir iş yaptığı anlardı. Müşterisiyle çekişirkenki gibi kararlı bir tutumla geriye bir adım attı. Kürkünün eteklerini kaldırıp kızaktaki karları dışarı atmaya başladı. Sonra kürkünü açıp uşağı kızağın arkasına attı ve onu kapatacak biçimde üstüne uzandı. Artık kulağındaki tek ses uşağın solumalarıydı. Uşak bir süre öylece kaldı. Göğüs çevirip soludu ve usulca devindi. ''Bey, hepsi bu işte. Hani ölüyordun?'' ''Artık ısın. İnsan dediğin böyledir.'' Ama bunu sürdüremedi. Şaşkındı. Gözleri yaşarıyor, çeneleri birbirine vuruyordu. Gırtlağına tıkanan bir şeyi yutmak ister gibi sustu. ''Korkudan ölüyorum. Ne kadar da bitkinim.'' diye düşündü. Ama bu bitkinliği giderek sevmeye başladı. ''İnsanlar böyledir işte.'' dedi kendi kendine içinde sevecenlik duyguları bularak gözlerini kürküne silip rüzgarın almak için çabaladığı kürkünü eliyle bastırıp uyur uyanık kaldı bir zaman ama içindeki sevinci paylaşma arzusuna öyle bir kapıldı ki uşağa üşüyor musun? diye sordu yo yavaş yavaş ısınıyorum buna sevindim neredeyse ben de ölüyordum çeneleri takırdamaya başladı gözlerine yaşlar doldu sustu bir şey olmayacak bunu biliyorum, biliyorum, diye düşünüyordu. Altındaki uşağın sıcaklığı, kürkü tatlı bir ılıklık vermeye başlamıştı. Ama kürkünün eteklerinde olan elleri, ayakları buza kesiyordu. Fakat bunu umursamadığı söylenemez, fakat bunu umursamadığı söylenemezdi. Aklı fikri uşağı ısıtmaktaydı. Dönüp birkaç kez altına baktı. Rüzgar örtüyü uçurmuştu. Kalkıp örtmesi gerektiğini düşündü ama uşağı bir an olsun yalnız bırakmayı kaldırmadığı için. Uşağı ne çok ısıttığını düşünmek alışverişlerdeki gibi bir hakim duygusuyla dolduruyordu içini. Tehlike geçti artık diyordu. Üç saatleri de böyle geçti. Zaman silinip gitmişti aklından. İlk anlarda hayalinde tipiyi, kıza, titrek atı görüyor, altındaki adamı düşünüyordu. Giderek bunlara anılarda katılmaya başladı. Köydeki bayramları, karısını, polis komiserini, mum sandığını anımsadı. Uşağı o sandığın altında yatıyor gördü. Alışverişe gelen köylüler, beyaz dutlar, saç damlı evler. Uşağı bu kez o evlerin altında kalmış gördü. Sonunda her şey iç içe geçti, karıştı. Gökyüzünün bütün renklerinin bileşiminden nasıl beyaz bir renk çıkarsa, anıları da öyle olmuş, kalmıştı. Rüyasız uzunca bir uyku, sadece sabaha karşı görülen bir düş. Kilisedeydi. Mum sandığının önünde. Bir kadın beş kapik verip mum alıyor, Mumu sandıktan çıkarıp verecek ama elleri onu dinlemiyor, ayaklarına söz geçiremiyor. Bunca sıkıntı arasında masa masa olmaktan çıkıp yatak haline geliyor. Kendisi o yatakta, evinde. Yataktan kalkması gerek. Polis komiseriyle randevusu var. Şu ağaçlık işini konuşacaklar. Hayır, öyle olmayabilir. Ata yemlik takacaklar. Karısına komiserden haber olup olmadığını soruyor. Hayır yanıta alıyor ama o sırada birinin evin taş merdivenlerine geldiğini duyuyor. ''Gelen o olabilir.'' ''Hayır.'' Durmadan geçip gidiyor. Karısına tekrar soruyor. Karısı aynı yanıtı veriyor. Kendisi hala yatakta, kalkamaz halde bekliyor. Korkuyor, seviniyor, beklediği gelmiş. Hayır, bir başkası. Asıl beklediği. Evet, o ışıklar içinde belirip kendisini çağırıyor. Bu birkaç saat önce uşağın üstüne yatmasını buyurandır. Onun kendisini anımsamasından hoşnut. ''Geliyorum.'' diye bağırıyor ve uyanıyor. Bu kez birkaç saat öncekinden daha farklı bir varlık. Kalkmak ister beceremez, elini oynatmak ister oynatamaz, bedeni kendisini dinlemez ama bunun için üzülmüyor. Altındaki uşağın ısınıp canlandığını düşünür. Kendisinin bey değil, uşağın bey olduğunu, hayatın kendinde değil, uşakta olduğunu. Solumasına kulak verir uşağın, horlamasını dinler. Hakim bir sesle, ''O soluk alıyor, ben de alıyorum.'' der. Aklına paraları, dükkanı, alım-satım işleri, Mironov'un milyonları düşer. Vasily denen adamın kendisi bunlardan neden ilgilendiğini anlaması zordur. İşlerin sonuna aklı ermezmiş onun, der. Benim de anladığıma göre onun aklı yetmemiş. Oysa şimdi hata payı yok. Gerçekle yüz yüzeyim. Demin kendisine seslenmiş olanın çağrısını bir daha duyar. Sevinçle ''Geliyorum'' diye bağırır ve kendisini bağlayan bir şey olmadığını hisseder. ''Ölümlü dünyada son düşüncesi bu olur.'' Tipi dinmemişti. Kar dans ediyor, Beyin üstüne bir katman daha atıyor, At titriyor, kızan önünde, Ölü beynin altında yatan uşak uyuyordu. Uşak sabaha karşı müthiş şekilde üşümeye başladı ve bu üşümeyle uyandı. Bu soğuk gecede bir rüya görmüştü. Değirmene buğday götürüyordu arabayla. Bir otlaktan geçerken nasıl olduysa batağa saplanmışlardı. Arabanın altına girmiş, yerinden oynatmaya çalışıyordu. Ne garip, araba kımıldamıyordu, kendisi de arabaya yapışmıştı. Böğürleri eziliyordu. Havan ne çok dondurucuydu, bir yolunu bulup arabanın altından çıkmalıydı. ''Şu çuvalları suya atmalı'' dedi. Tuhaf şeyler hissediyor, uyanıp gözlerini açıyor ve her şeyi anımsıyordu. Buz tutan araba, üstündeki ölü efendisi. Sesler kıza vuran atın ayaklarından geliyor. Bey'e iki kez sesleniyor. Anladığı gibi, Bey'i ölü. ''Tanrı günahlarını affetsin.'' diyor. Başını çeviriyor, üstündeki karda parmağıyla bir delik açıp bakıyor. Sabah olmuş. Rüzgar, arabanın oklarının arasında vızıldıyor, kar yağıyordu. At hareketsiz. ''O da mı öldü acaba?'' diye geçiriyor içinden. At soğuktan katılaşırken, Son kez gayret edip kızağa çarpmış ve uyanmasını sağlamıştı. ''Tanrım, benim de ölümüm yakın. Her şey buyurduğun gibi olsun ama o kadar kolay bir şey değil bu. İki kere ölemem ki. Seve seve katlanırım. Hiç değilse uzun sürmese. Ne olacaksa hemen olsa.'' Elini çekip gözlerini kapatır, uyuşur, artık öleceğine kesin gözüyle bakıyordur. Kızak karla kaplanmış, sadece üstündeki mendil seçiliyordu. At, karnına kadar sert bir kar katmanın içinde ayakta, her yeri bembeyaz duruyordu. Bir gecede öyle çökmüştü ki kemikleri sayılıyordu. Beyin cesedi kas katıydı. Kaldırıldığında bacakları birleştirilemiyor, uşağın bedenini sarmayı sürdürüyor gibiydi. Atmaca bakışları donuktu, bıyıkları buz tutmuştu. Bedeni kısmen donsa da hayattaydı uşak. Uyandırıldığında öldüğünü, öbür dünyada olduğunu sanmıştı. Kızağın karlarını atan, beyin cesedini yükleyen köylüleri gördüğünde, öbür dünyada bile köylülerin bulunmasına şaşmıştı. Kızağın karlarını atan, beyin cesedini yüklenen köylüleri gördüğünde, öbür dünyada bile köylülerin bulunmasına şaşmıştı. Hala sağ olduğunu, ayak parmaklarını hissetmediğini anladığında, sevinmekten çok üzüldü. İki ay hastanede kaldı. Üç ayak parmağını kestiler. Diğerleri sağlamdı. Çiftlik uşaklığı etti bir süre. Kocadığında... Gece bekçisi olarak 20 yıl daha yaşadı. Sonra da kendi evinde, heykellerin altında, elinde yanan bir mum tutarak öldü. Son nefesini vermeden önce, ettiği kötülükler için karısından af diledi. Oğluyla, torunlarıyla helalleşti. Oğlunu ve gelinini gereksiz bir boğazın yükünden kurtardığı, usandığı bu dünyayı son kez bırakıp, zamanla iyice anladığı öbür dünyaya göçeceğini düşünüp, mutlu öldü. ''Acaba şimdi gözünü açtığı öbür dünya daha iyi miydi? Yoksa orada da horlandı mı? Yahut beklediğinden daha iyi şeylerle mi karşılaştı? Bunun gerçeğini bir gün hepimiz mutlaka anlayacağız.''